Hamile olduğum için orucumu tutamadım Ramazan ayında demiş izleyicimiz. Daha sonra orucumu tutacağım bildiğim kadarıyla. Fakat bunun haricinde ayrı bir fidye ödemem gerekir mi? Orucunu her ne sebeple olursa olsun bir kişi tutmadı kazaya bıraktıysa Ramazan orucunu hı hı. o orucu bir dahaki Ramazan gelmeden kaza etmeli ve bir gün her bir günü için de bir fitre miktarı sadaka vermeli. Evet. Ama bir dahaki Ramazana kadar tutmadı ikinci Ramazana kadar tuttuysa o zaman kaza etti ama iki fidye her gün için iki fitre miktarı sadaka verecek. Evet. Üçüncü yani Ramazanlar geçtikçe o fitre miktarları Katlanıyor. tekerrür eder kime göre Şafii mezhebine göre. Hanefi'de sadece kaza eder. Ayrıca fidye vermesi, fitre vermesine gerek, gerek yok. yok.